Lev Nikolayevich Tolstoy Yumurta Büyüklüğünde Tohum Seslendiren Akın Altan Bir gün çocuklar hendekte oynarken yumurta büyüklüğünde ortası yarık, tohuma benzeyen bir şey buldular. Oradan geçmekte olan biri çocukların elinde bunu gördü ve beş kapik verip satın aldı. Şehre götürüp nadir bulunan bir şey diye çara sattı. Çar Bilgeleri çağırıp bu şeyin ne olduğunu söylemelerini emretti. Bilgeler düşündüler taşındılar ama bu şeyin ne olduğunu bir türlü bilemediler. O sırada pencere kenarında duran bu şeyi bir tavuk pencereye sıçrayarak gagalamaya başladı ve ortasını oydu. İşte o vakit orada bulunan herkes bu şeyin bir tohum olduğunu anladı. Bilgeler Çar'a bunun bir buğday tanesi olduğunu söyledi. Çar şaşırıp kaldı. Bilgelere bu tohumun ne zaman ve nerede yetiştiğini öğrenmelerini emretti. Onlar da kitapları karıştırdılar, uzun uzun düşündüler ama hiçbir şey bulamadılar. Çar'a gelip dediler ki, ''Maalesef, bu şey hakkında bir şey bulamadık. Kitaplarda da buna dair bir şey yazılı değil. Köylülerden sormak lazım. Bu tohumun ne zaman, nerede ekildiğini belki ihtiyarlardan biri bilir.'' Çar, İhtiyar bir köylünün huzuruna getirilmesini emretti. Hemen bir ihtiyar bulup Çar'a getirdiler. Koltuk değneklerine dayanarak zor göç yürüyen bir ihtiyar huzura geldi. Çar tohumu ona gösterdi. Fakat ihtiyarın gözleri iyi görmüyordu. Bu yüzden biraz gözlerinin, biraz ellerinin yardımıyla tohumu tetkik etti. Çar, Dedeciğim, bu tohumların nerede yetiştiğini bilir misin? Sen, tarlana böyle bir buğday ektin mi? Yahut, ''Ömründe hiç böyle bir şey satın aldın mı?'' dedi. İhtiyar sağardı. Bu yüzden denilenleri zorlukla işitip anlayabildi. Sonra dedi ki, ''Hayır, tarlama böyle bir buğday ne ektim ne de biçtim. Satın da almadım. Ben hep küçük tohum alırdım. Fakat babamdan bir soralım. Belki o böyle bir tohumun nerede yetiştiğini bilir.'' Çar, İhtiyarın babasını çağırtmak için hemen bir adam yolladı. İhtiyarın babası bir DNA'ya dayanarak Çar'ın huzuruna geldi. Çar, ona da tohumu gösterdi. İhtiyarın gözleri oldukça iyi gördüğü için tohumu adam akıllı inceledi. Çar, ''İhtiyar, bu tohumun nerede yetiştiğini biliyor musun? Sen tarlana böyle bir tohum ektin mi? Yahut da ömründe hiç böyle bir tohum aldın mı?'' diye sordu. İhtiyarın babası biraz ağır işitiyordu. Fakat yine de oğlundan daha çabuk anladı. ''Hayır'' dedi. ''Ben böyle bir tohumu ne ektim ne de biçtim. Satın da almadım. Çünkü bizim zamanımızda para diye bir şey yoktu. Herkes kendi ekmeğini yapardı. İhtiyac olunca da aralarında paylaşırlardı. Böyle bir tohumun nerede yetiştiğini bilmiyorum.'' Bizim zamanımızda tohumlar bugünkilere göre daha büyüktü ama böylesini hiç görmedim. Babamın anlattığına göre onların zamanında bugünkinden daha iyi, daha iri buğdaylar yetişirmiş. Bir de ondan sormalı. Bunun üzerine Çar, bu ihtiyarın da babasını çağırtmak için adam gönderdi. Adamı bulup Çar'ın huzuruna getirdiler. Adamcağız bir değneğe falan dayanmadan gayet iyi yürüyordu. Gözleri oldukça iyi görüyor, kulakları da iyi işitiyordu. Konuşması da gayet düzgündü. Çar ona tohumu gösterdi. İhtiyar tohumu evirip çevirdi, ona iyice baktı ve ''Çoktandır bu buğdayları göremez olmuştum.'' dedi. Sonra tohumu dişiyle ısırdı. Bir parçasını ağzına alıp çiğnedi. ''Evet, evet o.'' dedi. Çar Anlat bakalım ihtiyar, dedi. Bu buğday ne zaman nerede yetişirdi? Tarlana böyle bir tohum ektin mi? Yahut böyle bir tohum satın aldın mı? İhtiyar dedi ki, Bizim zamanımızda bu buğdaylar her yerde yetişirdi. Bunlarla hem kendimiz beslenir, hem de başkalarını beslerdik. Böyle buğdayları eker, böylesini biçer ve harman ederdik. Çar. Söyle bana ihtiyar, dedi. Sen eker miydin, yoksa satın mı aldırdın? İhtiyar gülümseyerek, Bizim zamanımızda ekmek alıp satmak gibi bir günahı işlemek kimsenin hatırına gelmezdi. Hiç kimse para mara bilmezdi. Herkesin kendine yetecek kadar ekmeği vardı, dedi. Çar ona sordu. Öyleyse söyle bana ihtiyar, bu buğdayları nerede ekerdin? Tarlan neredeydi? Bizim zamanımızda toprak Allah'ındı. Nerede çift sürersem orası tarlam olurdu. Toprağa paylaşmak yoktu o zamanlar. Hiç kimse benim tarlam demezdi. Yalnızca emek için benim kelimesi kullanılırdı. Çar, ihtiyar, senden iki şey daha soracağım. Sorumun birincisi şu. Böyle buğdaylar eskiden yetişiyordu da şimdi niye yetişmiyor? İkincisi de şu. Torunun iki değnekle, oğlum bir değnekle yürüyor da sen niçin böyle sapasağlamsın? Gözlerin cam gibi parlak, dişlerin sağlam, konuşman açık ve tatlı. Dedeciğim, bunların nedenini anlat bana. İhtiyar Çar'a şöyle cevap verdi. Bunun sebebi şu. Çünkü insanlar kendi işiyle uğraşarak yaşamayı bıraktılar. Başkalarının işiyle uğraşır, başkalarının haklarına göz diker oldular. Eskiden, bugünkü gibi yaşanmazdı. Allah'ın emri doğrultusunda yaşanırdı. Herkes işiyle uğraşır, başkalarının işine göz dikmezdi. Son